وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد دخل ايضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بابصارهم كما يرون الشمس سحوا ليس بها صحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يدامون في رؤيته يرونه سبحانه سبحانه وهم في عرسات القيامه ثم يرونه بعد دخول الجنه كما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 Daha önce geçmişti ey Rabbimizin cennette görüleceği. Hani dedi ki onlara cennet ve daha fazlası vardır ayetini tefsir etmiştik aleyhissalatü vesselam'ın hadisleri ışığında. Ancak musannıfın yani tasnif edenin yüce Allah'ı kıyamet arasatında bulundukları sırada görecekleri gibi yani mahşer alanında.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 buna delil getiriyor. Yani diyor ki Allah Azze ve celle ayette buyuruyor ki onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin kendilerine gelivermesinden başkasını mı bekliyorlar? Hani diyor ya ayette vece rabbuka vel melaiketu saffan saffa. Vel melaiku saffan saffa. -u -saffa. <gülüyor> ve caa -e rabbuka vel melaiku saffan saffa. Ey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 للرجل من من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره فيقول, فيقول المؤمن ربي الله والاسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وأما المرتاب فيقول ها ها لا أضري سمعت الناس يقولون شيئا فقلتوه فيضرب بمرزابة من حديد فيسيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان las'iq <lesujka> thumma ba'da hadhihi Hil fitnati imma na'imun wa imma 'adhabun ila an taquma kubra Fatuadul tu'ad ilal arwah ila al-ajsad metin kabir başlığına göre başlığına uygun bir şekilde. kabir fitnesi suadi, suali kabir fitnesi veya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 kabir hayatını, kabir fitnesini anlatan Aişe ve selem'in böyle uzun da uzadıya anlattığı olaylardan birisi Berâ İbnü'l Hazib'in rivayet ettiği hadistir. Berâ İbnü'l Hazib diyor ki diyor ki e, Ensar'dan birisi vefat etmişti. Ensar yani ne demek Ensar? Heh, Ensar Medinelidir. Muhacir Mekkelidir. Dolayısıyla burada kast edilen Ensar yani diyor ki Medinelilerden birisi vefat etmişti. Osmanlıdır. Vefat eden mi? He, dur hadisi söyleyeyim. Ben okumadım. Diyor ki e, onun diyor lahit şeklinde kabri kazılıyordu. Lahit nedir? Lahit yani düz istikamet giderken sapmaktır.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 Ala er is ook een andere manier om te doen. Ja, je moet jezelf zien. Je moet jezelf zien. Je moet jezelf zien. Je moet jezelf zien. Je moet jezelf zien. Je Bizim burada, zien. Je ölümden jezelf zien. Je moet jezelf zien. Je moet jezelf zien. Je moet jezelf zien. Je moet jezelf zien. Je moet jezelf zien. Vekul <se> bi kalbin salim ve lisanu serihe. Deel mi? Kul ja. <gül> Rabbi Allah Neyse diyor Allah'ın <se> elçileri ya, el gelecek. oğlu diyorlar. Niye annesinin adını anıyorlar? Bu yani, e şey yapmak, e kesin, yani onda kesin. Yani kesin yani. E, burada yani melekler Yoksa, yani e, melekler hata yapmasın yani o. Yabgilerdeki gibi soyun kadından devam etmesiyle alakası yok. Değil yok. Mi? Şimdi orada onu taşıyan kesin, kesin annesidir. E. Tamam mı? Yani bir şeye bırakmamak için. Allah, Allah. Yani ben şimdi espri yapayım diyorum hani melekler şaşırmasın haşa ve kelle yani. Yani ben Allah'tan korksunlar. Allah Resulü ve Seram kardeşinize dua edin dedikten sonra diyor ki ölümü anlatmaya başlıyor. Ölümü anlatmaya başlıyor. Diyor ki kişi öleceği zaman diyor. Ölüm meleği, melekel mout, Azrail yok. Melekel mout, Azrail Yahudilerin kullandığı bir isimdir. Tevrat'ta geçiyor mu şu? Tevrat'ta geçiyor. Tevrat'ın valla bu bizim kaynaklarımızda yok. Ha Tevrat'takiler de hangisinin? Ee, nas olduğu, hangisinin yani vahiy hangisinin de beşer sözü olduğu bilinmediği için şüpheyle yaklaşılır. Dolayısıyla kesinlik ifade etmez. Ee, ölüm meleği gelir diyor. Ölüm meleği gelir. Aynı şu ayette olduğu gibi. Ve izâ belagatil hulkume ve entum hine izin tenzurûn we de akrabu ileyhi minkum. Welakin la tubsiruun. <sized> Hecde suresinde. Yok, vakaa <iyle> suresinde. Allah Azze ve Celle diyor ki, Can boğaza dayandığı zaman. Can boğaza dayandığı zaman. Yani çıkacak. We entum tenzurun. Siz de bakıyor, bakıp duruyorken. Siz onu seyrediyorken. ileyhi minkum. Biz...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 Fabut, Rabbek, hette jaatiek aljakin. Snae olum gelinge geda Rabbena kolluket. Ikreme, ik heb mijn plaatsen al gezegd. Daarom is het zo dat ze de druppel van de fles, de druppel van de fles, de druppel van de fles, van de fles, van de van de van de van de van de van de van de van de van de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 Ve gelir, hadisteki lafıza diyor ki o kişiyi oturturlar. O kişinin oturmasını söylerler, oturturlar. Ona derler ki, ya fülan ibni fülan, ey falan oğlu falan. Senin Rabbin kimdir? Der ki Rabbim Allah. Dinin nedir? Der ki dinim İslam'dır. Men nebiyyuk. Sorusu geniş sorulur orada. Muhammed aleyhissalatü vesselam ile ilgili ne biliyorsun şeklinde... Sorulur. Niets, Çünkü Muhammed niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, Islamu niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, Allah niets, niets, niets, niets, tabi niets, niets, niets, niets, niets, Kul niets, kuntum niets, niets, niets, niets, niets,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 Layarı, onlar diyor imanlarında şüpheye de düşmezler. Dolayısıyla o mümin kul diyor ki işte benim amelim. ben biliyordum bu kitap benim önüme çıkacak. Ama bunu sadece orada diye biliyor. Ee tabi. Ve ne diyor? Burada ama aslında emin olacak, inanacak. Şey ise ne diyor? Kafir, evet. facir diyor ki ne, eyvah bu kitaba ne oluyor ki? Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, Hepsi hepsini sayıp yani. dökmüş. Ama mümin kişi.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 Mekaniye demek tabiri. İşte yani. ben niye anlatıyorum şimdi diyorum ki bizim buradaki şimdiki maalesef cahiller, hocalar diyorlar ki ya falan oğlu, e ya falan oğlu filan, ey falan oğlu falan, birazdan sana iki melek gelecek. Evet. Sana soracaklar Rabbin kim şimdi o cenazeye gelenler de diyor ki zaten bize söylemiyor, ölüye söylüyor yani. Evet. Yani o yüzden hiçbir ibret de almıyorlar. Bize öldüğümüz gün söyleyecek <gülüyor> bizden He. diyorlar. He, zaten bize o kopyayı verecek, bana bir de ismimle zikrediyor falan Anakçı yani. Halkçı söylediği için %99'a bir şey anlamıyor. He.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 Yünün içine koyup çekersin ya böyle söke söke getirir. Böylelikle diyor onun ruhunu kabzederler diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Artık demin o ayeti okudum ya. Ya eyyetü en nefsul mutmainne. Ondan öncesinde ne var? Öncesindeydi herhalde. Sonrasında parçası. Ya leyteni kaddemtu li hayati. Keşke ben hayatta iken. Yani ben dünyada daha güzel işler yapsaydım. Yani onun eyvahları boşadır anlamında söylüyor. O soru şeyde Mülk Suresi'nde وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِكُنْتُ تُرَعْبًا Onu Allah alem o kabir içinde öyle bir şey var. Ee, ve onu diyor aynı dikenli tenin yünden sökülüp alındığı gibi diyor. Onun ruhunu kabz Öyle ki her sinirinde o acıyı hisseder diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve daha sonra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 Ve bu kişi tekrar insanlar bu arada yıkamıştır, kefenlemiştir, neyse getirip cesedini kabire koymuşlardır, ruh gelir, onunla buluşur. Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor anlatmaya. Ama bazen diyor ki hani mesela o kişi kıyametten önce mesela ölen kişiler kabir azabını görüyor. Kıyamet anındayken ölen kişi kabir azabını görmüyor. Burada Allah'ın adaletsizliği olmuş olmuyor mu? Diye mesela. Sen sonra sor sorunu. Tamam. Hocam. Tamam. Ölümü anlatak hele. O ayrı bir şey. Şimdi bu gelir cesediyle buluşur. Tamam mı? Cesediyle buluştuğu zaman buna yine iki tane melek gelir. Derler ki men rabbuk. Senin Rabbin kim? Dinin ney? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili ne biliyorsun? Bunların hepsine vereceği cevap. Bunların hepsine vereceği cevap. Hıh, hıh yani hıh.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 İnsanlar ve ha, insanlar ve cinler hariç hayvanlar dahil bütün mahlukat onlar, onların bu feryadını işitir. Ölüler dahil mi bunun? Ölüler. Ölüler dahil. Kapıdan ölüler işitiyor mu? Ha vallahi Yok, bizi işitmiyorlar. Bizde alakaları yok. Hayır şeyi alışılmış olursunuz. Onu bilmiyor. Yani, şimdi biz e, bir hadisini dinledikten.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 Sami'tu'n-nâse yekûlûne şey'en fe-kultu. Ben diyor insanlar bir şey söylüyordu. Ben de onlar gibi söylüyordum. Yani bu münafık kimsenin sözü. İnsanlar diyorlardı ki Muhammedur Resulullah. Ben de diyordum ki Muhammedur Resulullah. Ancak dikkat edin. Hani aynı Münafıkun Suresi 1. ayette olduğu gibi. aç sen orayı. O ayeti aç Münafıkun Suresi 1. ayeti. Aç bakayım.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 Ey ben insanların dediği gibi dedim feyudrabu bi mirzabatin ey min hadid demir topuzlarla kendisine vurulur şey be, sana geldiği vakit şehadet ederiz ki gerçekten sen Allah'ın resulüsün dediler. Allah da biliyor ki sen hakikaten onun resulüsün. Allah şahit ki gerçekten münafıklar, yalancılardır. Hah, bak, peki münafıkların söylediği o söz doğru mu? Doğru. Evet. Ama Allah onları neyle itham ediyor? Yalhan. Yalhanla. Diyor ki, münafıklar diyorlar ki Muhammed Allah'ın Resulü diyor. Allah da bilmektedir ki Muhammed Allah'ın Resulü. Ancak siz bunu kalben inkar ettiğiniz için Allah katında bu sözün hiçbir kıymeti yok. Dolayısıyla burada da işte o bu münafık kimse diyor ki ne? İnsanlar dünyada bir şey söylüyordu, ben de onlar gibi söylüyordum.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 Kijamet koptuktan sonra sen oraya gideceksin. Der ki Ya Rabbi kijameti koparma. Ya Rabbi kijameti koparma. Mümin kişi ne istedi? Kijameti kopar dedi. Ancak münafık ve kafir kimse dedi ki Ya Rabbi kijameti koparma. He. Ondan sonra Allah Azze ve Celle, yani o azap ona hafif geliyor o cehennemi gördükten sonra.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 öğrenilebilir. Yani kabirle ilgili şeyler ancak Resul-ü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den öğrenilebilir. Ehli Sünnet vel Cemaat da bütün bunlara iman ederler. Neye iman ederler? Kabir, yani ahirete iman kapsamında Aişe'nin haber verdiği kabir, kabir suali, kabir fitnesi, kabir nimeti hepsi haktır ve Aişe'nin haber verdiği şekliyle gerçekleşecektir. Niçin? Çünkü o doğru sözlülüğü tasdiklenmiş bir kimsedir. Konuştuğu zaman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 Biliyorsunuz mesela bugün Montezile ve ismi geçen filozoflarla beraber Maturidi ve Eşarilerinde akidede mesela özellikle imanla ilgili konularda ahad hadisi delil kabul etmemeleridir. Ahad hadis. Yani bir tek ravinin rivayet ettiği akideyle ilgili akide önemli olduğu için bunlar ahad, ahad hadistir diyorlar. Biz bunları delil görmeyiz diyorlar. Ancak Ehl-i sünnetin bu konudaki tutumu şudur, vahiy ile geldikten sonra yani sahih olduktan sonra bunu ahad olan hadisin ee, akide ile ilgili olması veya başka bir şeyle ilgili olması hiçbir şey değiştirmez. Bizim için üccettir <gülüyor> ve belirleyicidir. Aynı Allah-u Sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye Musab bin Umeyr'i gönderdi. O orada tekti. Muaz bin i Cebel'i Yemen'e gönderdi. O orada tekti.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 el evsatta rivayet etmiştir. Senedinde Muhammed bin Eyyub bin Suveyt vardı. Zayıf bir ravidir. İbn Hacer, Tahrijul Keşşaf, sayfa 35. Neyse devam edelim. He. Tirmizi'ye bu sade rivayet etmiştir. Zayıf bir hadisdir. Bundan önce ise hocası el-Iraqi, Tahrijul İhya da zayıf olduğunu belirtmiştir. Hadisin senedinin zayıf olduğunu Sahih el Hasene e, 758'de el Hindi'de Teskira tul Mevzuat sayfa 216'da belir belirlemiştir. Ayrıca el Banide Sahihul Jami sayfa 1231'de el Arnavu Cemur usulde sayfa 899'da zayıf olduğunu bildirmişlerdir. Hadis zayıftır ancak yani bu lafızla olan hadis zayıf ancak buna benzetmeselamın işte müminin ja, cennet nimeti, kabirde de niet met cehennem. je döneceğine dair, net niet met farklı je farklı het var. Evet, je. hatırlayalım. hebt 46. niet met je, je hebt het niet met je, je hebt het niet met je, je hebt het niet met je, je hebt het niet het yani...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 Dolayı, dolayı... Kardeş o zaman küfründen ötürü azap görüyor. Zaten da hiçbir şey ağaç diksek oraya bitti yani. Anladın? Yani komple bir çam ağacı diksen bitti. Küf kafir veya müşrikse. Aleyhisselatü Vesselam zaten müşrik ve kafirlere merhamet dileyemez. Anladın mı? Aleyhisselatü Vesselam bunu umarak onların üzerine onu koyuyor. Ancak bunun yanlış anlayıp bugün çi çiçeklere donatmak yanlış bir uygulamadır. O Aleyhisselam'a has bir şeydir. İlim elimiz bu olaydan çıkarttıkları delil budur. Yani yoksa haydi her birimiz bunu yapalım değil. biz onlara dua ederiz. Demin Berabin Azibin rivayet ettiği hadis gibi kardeşinize dua edin o hesaba çekiliyor. Ölülere dua vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm ahl-i diyar-i minel müminîn vel müslimîn hadisinde ifade ettiği gibi kabire girerken yaptığı dua gibi ya da cenaze namazında yapılan dualar gibi buna benzer dualar gibi. Dolayısıyla bu uygulama bidat bir uygulamadır.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 Kemikler de sağlam. İşte mantık budur. Ben de o zaman şunu demek istiyorum da. Biraz daha gaz bak bakayım cehennem varsa iman et yoksa etme diyeceğim. Yani olmuyor. Yani ne demek istiyorum? İman ne demek ya? Onlar arzı ayette diyor. Onlar ahirete kesin iman veriyor. He. Onlar ahirete de. Demin dedik ya şüphe olmayacak imandan. Dolayısıyla Aleyhisselat ve bunu haber vermiş.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 en in zal Eğer heen, en daar zal het heen, en salih. Salih het koruduğun gibi onu da koru. heen, Vesselam diyor ki. het in emsekte nefsi. Nefsin tutulması diyor. Yani ruhun tutulması kişinin ölmesidir diyor. Çünkü zal het heen, en daar zal het heen, uykuda yakalarız. zal uyanıkken. heen, dolanları diyor, He. halı koyarız. heen, iade He. ederiz. Öyledir. het Vesselam diyor. daar zal het heen,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 Ona dayanarak uyursun. Ona tevekkül ederek uyanırsın. Ölüp uyuyanın biri gibi. Dini Mehri'de diyorlar ki hani azap hem e, hem cesede hem ruha mıdır yoksa sadece ruha mıdır? Yoksa sadece cesede midir? Dini Mehri'de diyorlar ki aynı şeydeki gibi. Rüyadaki gibi. Tabi orası şediddir. Orada gerçek bizzat yaşıyor gibidir. Yani şey de böyledir. Yani uyu uyuyan kişi de böyledir. Mesela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 Tıp tıp tıp ettin de ne dedin bilmedik yani. Mesela <gülüyor> denizde boğularak ölen, ateşleyenler olarak ölen bir bir ateşleyen olarak kişiler mesela. Şey yani, o işkenceyi ölümü böyle tatlıyor musun? O ver vermişsiniz. Abi soruyu alalım dur, da dur, pardon. He buyur. Kadın, bir dakika abi. Yok, az önce dediniz ya birisi mesela işte hani o kişi işte rüyasındayken nasıl hem ruhu azal çekiyorum de bedeni azal çekiyorum dediniz ya mesela. Yani o mesela, yani mesela ateşleyenler olarak ölen kişi, veya denizde boğularak ölen kişi mesela. Onların mesela cesedi yok yani ateşleyen zaman. Onların mesela cesetleri nasıl mesela onların mesela o ağacıya çekecek yani? E, çeker onun yine cesedi var. O zaman ben sana şöyle söyleyeyim. On sene önce ölmüş birisi yani birkaç sene içinde veya birkaç ay içinde cesedi çürüdüğü zaman bitiyor mu kabir azabı? Bak mantıkla yorumlanıyor bunlar. Senin demin sorun farklıydı. Kıyamete? E, o da o da var bunda e, farklı. Örnek, var. örnek adam örnek kıyamete diyelim beş sene var örnek.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 İylere Allah Azza ve Celle Ayeset Mesalem diyor ki ne bir rüzgar gönderir, bir meltem gönderir, o, o onları koltuk altlarından yakalar ve müminler böylelikle ölürler, tamam mı? Allah Azza ve Celle kıyameti dünyada en şerlik kişiler üzerinde kopartır. Dolayısıyla demin ben bir söz söyledim, dedim ki mümin kimse, mümin kimse dünyada temizlenemezse nerede temizlenir dedim.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 Mustafa İstanbul olsun, Abdullah ve İndir olsun mesela bu kabir ile ilgili diyor ki abi hani hesap günü var mesela hesap gününde de mahşer günü de diyor. Yani haşa diyor bir kurum diyor mesela diyor işte bunu bir melek soruyor diyor. Ya bu mülker ve melekleri gelerekten o kişiye soru soruyor mesela. Yani orada diyor onun hesabını bir melek alıyor diyor. Haşa haşa mesela diyor yani onu diyor mesela diyor, hesap günü var mesela diyor. Bunu kabul etmiyorlar yani onlarda. Yani normalde o mahşer gününde diyor Allah hesap günde kuluyla bizzat kendisi diyor şey yapacak. Şimdi onlar ne diyorsa...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 olmaktadır. Ee, Şii kaynaklara bazen davet eder İslamoğlu. Şii kaynaklara der ki Sünni kaynaklara baktım yok kayıç tarifi baktım ki diyor Şii kardeşlerimiz yazmıyor. Yani ya, gelin biraz o tarafa dönek diyor yani yüzümüzü. <gülüyor> Ümme Aisha <Ayşe gülüyor> radıyallahu anh'ın bir sözünü okudum çok hoşuma gitti. Dediler ki ya annemiz ona dediler. Bazıları dedi ashaba sövüyor.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 En we zullen het bu meer milletin kalbindeki hastalık bize niet mi doen. yani? Dolayısıyla biz vakaya iman ederiz. Allah'tan gelen baş niet göz doen. We zullen het gelen baş ve göz üstüne. Ve niet vallahu doen. sallallahu zullen het niet ve doen. We zullen het niet meer doen. We zullen het niet meer doen. We zullen het niet doen.